Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül Efendi niyecilere bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz ve her zaman olduğu gibi yine bir öykümüzle programımıza başlıyoruz. Bugünkü programımızın ilk bölümündeki öykümüzün adı ziyaret. Bir haftadır hastanede olduğunu. Ve bu arada ameliyat edildiğini söylemişlerdi. Kısaca geçmiş olsun demiştim. İyileşir inşallah. Çocukluk arkadaşım olmasına rağmen esasında onun için fazla üzüldüğümü söyleyemezdim. Zaten son yıllardaki hareketlerine sinirlenmeye başlamış ve onu görünce yolumu değiştirmeye karar vermiştim. Bu kararımda haklı olduğumdan da zerre kadar şüphe etmiyordum. Çünkü dindar bilinmesine rağmen ne benim okuduğum kitap ve dergileri okuyor, ne sohbet ettiğim arkadaşlarla konuşuyor, ne de benimle aynı siyasi görüşleri paylaşıyordu. Onu sık sık camide görmeme rağmen samimiyetinden şüphe ediyor ve hatta namaz saflarını boşuna işgal ettiğine bile inanıyordum hasta olduğunu duyduğum gece nedense uykum kaçmış ve bu arada farkında olmadan onu düşünmeye başlamıştım sonunda bu arada herkes hasta dedim hem biraz yatarsa belki aklı başına gelir hastaneyi düşünürken lise çağlarında geçirdiğim apandist ameliyatını hatırlamıştım Çektiğim acıya rağmen Ziyaretime gelenlerin çokluğundan Ve bir bebek gibi Alaka görmekten nasıl da hoşlanmıştım Peki ya Aman Allah'ım Şimdi hastanede yatan arkadaşımın da Beni ziyaret ettiğini nasıl unutmuşum Başucumda saatlerce duran Ve bana acılarımı unutturmak isteyen O değil miydi Ya hastaneden çıktıktan sonra Eksik kalan derslerim için günlerce yardım etmemiş miydi bana? Hatıralar gözümün önünden bir film şeridi gibi geçiyor ve bana çocukluğumu tekrar yaşatıyordu. Ve o güzel günlerim şimdi hastanede yatan neden yattığını bilemediğim arkadaşımla dop doluydu. Belki de kimsesiz olduğu için beni bir kardeş gibi bağrına basan... Ve bütün zor anlarında bana destek olan arkadaşımla. Ya Rabbi ne olmuştu bize? Neden birbirimize düşman kesilmiştik? Yoksa ikimiz de bütün Müslümanlar gibi aynı Allah'a ve aynı Peygamber'e inanmıyor muyduk? Dilimiz, bayrağımız, kıblemiz, gayemiz bir değil miydi? Ve neden gerçek düşmanlarımıza karşı aynı kin ve nefreti duymuyorduk? Yattığım yerde dönüp duruyor ve çok zor gibi görünen sorulara cevap arıyordum. Evet evet onu mutlaka görmeli ve kendimi affettirmeliydim. Üstelik bir hafta sonra bayram olduğu için bunu da iyi bir sebebe dayandırabilirdim. Arkadaşımla barışmak için neden yıllarca beklediğimi ve sonunda neden bir hafta geciktiğimi hala anlamış değilim fakat kendisini o bayramdan beri her fırsatta ziyaret ediyor ve beni bağışladığını ümit ederek kabri başında Kur'an okuyorum. insan hayırlı işleri fevt etmemeli, ertelememeli. Hayırlı işlerde acele ediniz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun için eğer ki aklınıza bir hayırlı iş geldi onu vakit fevt etmeden zaman geçirmeden yerine getirmeli ifa etmeli çünkü belki bir günün sonrası, belki bir saat sonrası, belki bir ay sonrası onu yapma imkanınız, zamanınız ve fırsatınız olmayabilir. Bu noktadan hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında niçin yapmadım, neden yapmadım, keşke keşke dememek için önünüze çıkan hayırlı iş fırsatlarını hayırlı hizmet fırsatlarını Allah'ın rızası kazanma adına onun rızasını tahsil etme adına insan önüne çıkan fırsatları değerlendirmeli ve belki bu benim hayatımın son anı veya son ameli son hizmeti son hayırlı işi olabilir demeli ve onu da öyle bir şuur Öyle bir duyarlılık içerisinde yerine getirmeli. İşte böyle yaparsa o zaman zannediyorum elini dizine vuracağı zamanlar azalacaktır. Keşke keşke demeyecektir insan. Bunun eğer aksi istikametini de ifade edecek olursak önüne çıkan haramlardan şerlerden de olabildiğince uzak durmaya çalışmalı uzak durmalı o kötülüklerden o haramlardan o günah kirlerini üzerine bulaştırmamaya çalışmalı öyle ya ya Allah'ım o günah kiri benim üzerime bulaşmış olarak sen beni huzuruna alars alırsan ben o günah kirleriyle kirlenmiş birisi olarak nasıl huzuruna gelirim Allah'ım o günah kirlerinin hamal olarak nasıl huzuruna gelirim Allah'ım sırtımda senin huzuruna amellerle sevaplarla güzel şeylerle gelmek varken günahlarla haramlarla kötülüklerle senin huzuruna gelirsem nice olur halim Allah'ım diyecek ve bu dengi içerisinde insan yaşayacak çünkü hiçbir zaman insan unutmayacak ki mutlaka bir anımız hayatımızın son anı olacak. Bundan dolayı da mümin daima uyanık, daima hüşyar ve daima ümit ve korku arasında haf ve reca yörüngeli yaşamaya gayret etmeli diyoruz kıymetli dinleyiciler. Evet, şimdi inşallah... Rabbimin müsaadesi çerçevesinde bundan sonra sizlerle kalbin zümrüt tepelerinde dolaşmaya çalışacağız. Her gün ayrı ayrı tepelerde gezinmeye çalışacağız. Ve hakikaten ben acizane daha önce bu kalbin zümrüt tepelerinde güzelce bir baştan sona değerlendirmiş adeta insanın Kalbin zümrüt tepelerini dolaşıyor gibi olduğunu hissetmiştim. Bu sefer de yine sizlerle beraber, siz güzel, kıymetli, değerli sabahın bereketi programını dinleyen kardeşlerimle beraber yine şöyle kalbin zümrüt tepelerinde bir seyahat edeyim istedim, bir gezelim istedim, bir dolaşalım istedim. İnşallah Cenab-ı Hak kalbin gerçek zümrüt tepelerine ulaşmaya hepimizi muvaffak eylesin diyoruz. Ve bugünkü sohbetimizin, işte o kalbin zümrüt tepelerinin bir tepesi muhasebe. Yani konumuz muhasebe kıymetli dinleyiciler. Hesap görme, hesaplaşma, kendi kendini sorgulama diyebileceğimiz muhasebe, müminin, her gün, her saat, iyi kötü, yanlış doğru, günah sevap, yaptığı şeyleri gözden geçirip, hayırları, güzellikleri şükürle karşılaması, inhirafları, günahları istiğfarla gidermeye çalışması, yanlışlıkları, kötülükleri de, tevbe ve nedametle düzeltmeye gayret göstermesi adını çok önemli bir cihet ve insanın kendini ispat etmesi mevzuunda da ciddi bir teşebbüs sayılır. Fütuhat-ı Mekkiye sahibinin de belirttiği gibi, Selefi Salih'in her günkü iş ve davranışlarını ya kaydeder veya hafızalarını alır, sonra da bunlar arasında kalbi endişe ve vicdani ızdıraba sebebiyet verecek bir kısım nahoş hususları ileride ruhlarında meydana gelmesi muhtemel gurur fırtınalarına ve ucup girdaplarına karşı dikkatlice kullanır ve aynı zamanda günah saydıkları şeylerde istiğfara sığınır hata ve inhiraf virüslerine karşı tevbe karantinasına dehalet eder, nihayet temsil ettiği güzelliklerden dolayı da yüz yere kor ve şükranla iki büklüm olurlardı. İnsanın kendi kendini ledünli yanlarıyla, iç derinlikleriyle, mana ve ruh enginlikleriyle keşfedip tanıması, tanıyıp yorumlaması diye de ifade edebileceğimiz muhasebe gerçek insani değerlerin ortaya çıkarılması bu değerlere esas teşkil eden duyguların geliştirilmesi ve korunması yolunda bir ruh cehdi ve düşünce sancısıdır. Ancak böyle bir cehdet ve düşünce sayesindedir ki insan dünü, bugünü ve yarınıyla alakalı hayrı, şerri ...güzeli çirkini... ...yararlıyı zararlıyı birbirinden tefrik edip... ...gönül istikametini koruyabilir. Evet... ...onun hali değerlendirip... ...geleceğe hazırlanabilmesi... ...geçmişte işlediği yanlışları telafi edip... ...Allah nezdinde aklanabilmesi... ...dünü, bugünü ve yarını itibariyle... ...kendi kendini sorgulayıp... ...gerçek değerini bulabilmesi... Daha önemlisi de Allah'la münasebetleri açısından iç dünyasında sürekli yenilenebilmesi ancak ve ancak sıkı bir nefis muhasebesiyle mümkün görülmektedir. Zira insanın hem zaman üstü muhtevası hem de zamanla mukayyet duyguları onun kalbi ve ruhi hayatıyla ve ledünniyatının şuurunda bulunmasıyla çok irtibatlıdır. Müslüman ne kalbi ve ruhi hayatı ne de umumi davranışları itibariyle katiyen muhasebeden mustani kalamaz. O bir yandan dün ihmal ettiği hatta yıkılmasına göz yumduğu geçmişini ötelerden gelip vicdanının derinliklerinde yankılanan Nur suresi 31. ayetinde Ve tuğbu ilallah Tevbe edip Allah'a dönün ve Zümer suresi 54. ayetinde de Ve enibu ila rabbikum Rabbinize inabede bulunun ümit edalı rahmet şiveli ilahi nefahatla onarıp ihya etmeye çalışırken Diğer yandan da Haşir suresi 18. ayetinde Ya eyyühellezine amenu tegullaha vel tenzur Ey iman edenler Allah'tan korkun ona karşı saygılı olun ve herkes yarın için ne hazırlamış ona bir baksın yıldırımlar gibi ürpertici rahmet gibi inşirah verici uyarılarla teyakkuza geçer kendine çeki düzen verir elinden geldiğince bütün fenalıklara karşı kapanır içinde bulunduğu anı tıpkı bir döllenme mevsimi, bir bahar mevsimi gibi değerlendirir ve imanın verdiği şuurla, basiretle o anın her lahzasına ayrı bir derini kazandırır. Zaman zaman cismaniyete tostlayıp sarsılsa da اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّاهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَزَكَّرُوا فَاِزَاهُمْ مُبْسِرُونَ Araf suresi 201. ayetinin mealinde sineleri her zaman Allah'a karşı saygıyla çarpan muttakiler, şeytandan bir tayf, bir vesvese dokunduğu zaman hemen Allah'ı anarlar ve derken gözleri açılıverir ilahi beyanına göre her zaman tetiktedir. Kıymetli dinleyiciler bu ayetle alakalı bir husus sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazreti Ömer döneminde radiyallahu anh Hazreti Ömer Efendimizin arkasında namaz kılan bir gence anlatır İslam tarihi. Tabi şu günümüzde kendi nefsim itibariyle diyeyim Sizler de üzerinize alınırsınız, alınmazsınız. O kendinize aittir. Şu günümüzün camilerinde çok arzuladığımız, çok özlediğimiz bir vaka, gözyaşları Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın cemaatinde onun arkasında daim hissediliyor, daim yaşanıyordu. İşte Hazreti Ömer Efendimizin arkasında daima gözü yaşlı hıçkırıklarla namaz kılan bir delikanlıyı anlatır İslam tarihi sonrasında bir gün geçer iki gün geçer Hazreti Ömer Efendimiz o genci göremez ve cemaatine sorar o hıçkırıklarına kurban olduğum o hıçkırık seslerine aşina olduğum o genç nerededir cemaattan bazıları susarlar. Bir şey söylemek istemezler. Hani avam ifadesiyle kemküm ederler. Fakat Hazreti Ömer Efendimiz namaza gelen, mescide gelen, camiye gelen o genci sormaktadır ısrarla. <gülüyor> Sonrasında o gencin vefat ettiğini peçhizü tekvinini yapılarak defnedildiğini ifade ederler. Hazreti Ömer Efendimiz bana haber vermeli değil miydiniz der. Cemaatına kızar, kızışır. Ama o gencin ser encamesi şudur. Mesciden eve, evinden mescide gelip giderken, yol üzerinde ihtimal, iman kalbine tam oturaklaşmamış, tam yerleşmemiş, tam oturmamış fettan bir kadın vardır. O genç, evden mescide gidiş geliş esnasında, o kadın Buse çakar, göz kırpar, şiveli edalarla o genci kendine çekmeye, kendine yaklaştırmaya çalışır. Ama o genç, şeytanın, ve şeytanın oyuncağı olmuş bu kadının tuzağına düşmez. Düşmek de istemez. Ama unutmayalım ki insan 70-80'ine de gelse her insan nefis taşıyor. Ve bizim en yaman düşmanımız, en yaman rakibimiz ve karşısında belki Allah'ın yardımı, rahmeti olmazsa aciz düştüğümüz, bir çare kaldığımız... Bir güç bir kuvvet var o da nefis. Hazreti Yusuf aleyhisselamın Yusuf suresinde ifade ettiği gibi İnnen nefsele le emmâretin bisû'i ille mâ rahime rabbi Nefis daima kötü şeyleri ister. Ancak Allah'ın merhamet ettiği, koruduğu, himaye ettiği müstesna. İşte bu noktadan o gençte de nefis vardır. Sonrasında bir gün ama o genç gecesiyle, gündüzüyle, Rabbisiyle irtibatını koparmamış. Kalbi Allah Allah diye atan bir gençtir. Dili Allah Allah diyen bir gençtir. Ayakları Allah Allah diye Allah yolunda yürüyen bir gençtir. Ama dedim ya, hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına istinaden biz de dua ediyoruz. Sizler de ediyorsunuzdur. Allah'ım bizi göz açıp kapayıncaya kadar dahi da olsa nefsimizle şeytanla baş başa bırakma diye dua ediyoruz ya. O kadar önemli ki bu dua kıymetli dinleyiciler. İşte bir an olsun demek ki nefsiyle baş başa kalmış ki ayakları o kadının evine doğru dönüverir o kadının kapısına doğru tam yaklaşmışken adım atmışken gencin dudaklarından bu ayeti kerimeler dökülmeye başlar. Hani biz otomasyon ve otomatik deriz ya kendi kendine deriz ya. İşte siz Allah'la irtibatınıza devam ettirirseniz Allah sizinle irtibatı koparmaz. Hani büyüğümüz diyor ya Allah bize yakın ama biz ona yakın mıyız? Allah bizi seviyor ama biz onu seviyor muyuz? Allah bizi sevmese güneşi bizim emrimize sunmaz. tenefüs ettiğimiz havayı yaratmaz. İçtiğimiz suyu bilmediğimiz bitmez tükenmez bir hazineden göndermez. Allah bizi seviyor. Sevmese insan yaratmazdı. Sevmese kul yapmazdı. Sevmese imanlı yapmazdı. İmanla şereflendirmezdi. Sevmese Kur'an'la Hazreti Muhammed Mustafa'yla sallallahu aleyhi ve sellem şereflendirmezdi. Allah bizi seviyor ama biz onu seviyor muyuz? Allah bize yakın, şah damarımızdan daha yakın ama biz ona yakın mıyız? İşte insan irtibatı kavi tutarsa Allah irtibatı koparmaz. Allah çok vefi, çok vefalı. Tam o istikamete dönmüştü ki belki birkaç adım attı atmadı. Gencin dudaklarından şu ayeti kerime dökürlü verdi. <gülüyor> İnna lalzīn attaqo, iza messaḥum ta'ifun min al-shayṭān, tasekro f izaḥum mubṣirun. her zaman Allah'a karşı saygı Saygıyla çarpan muttakiler, şeytandan bir tayf, bir vesvese dokunduğu zaman hemen Allah'ı anarlar ve derken gözleri açılıverir. Bu ayet dilinden dudaklarından dökülmeye başlayınca oraya yığılıverdi genç. Ve son nefesini orada teslim etti. İşte derler ey emir el müminin bunun için sana haber etmedik. Tabi vefa peygamberin vefa arkadaşı Hazreti Ömer niçin der? Götürün beni mezarının başına götürün. Getirirler Hazreti Ömer efendimizi gencin mezarının başına. Hazreti Ömer radıyallahu an mezarın başında o mezarın içerisinde bulunan ama ruhu nerelerdedir bilemiyoruz ki. Nerelerde uçmaktadır bilemiyoruz ama o mezarın başında der ki, Waliman kafen meqame Rabbihi cennetendir. Allah'tan korkanlar için Allah iki cennet vaat ediyor, iki cennet verecektir. Mealindeki ayeti söyler. Az bir zaman geçmiştir ki kabirden geldi geldiği hissini veren derinden bir ses, Ya Emir el Müminin.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 Müminin iç dünyasında bir kandil vicdanında da bir hayırha ve nasihatçı gibidir. Her fert onunla hayrı şerri güzeli çirkini Allah'ın sevdiğini sevmediğini birbirinden tefrik eder. Ve hayır soluklu o nasihatçının rehberliğinde en aşılmaz gibi görünen engelleri aşar ve hiçbir şeye takılmadan gidip hedefine ulaşır. Muhasebe, iman, kulluk, tevfik, kurbiyet ve ebedi saadete mashariyet gibi mevzularda tamamen ilahi inayet, ilahi rahmet yörüngelidir. Ve yeis gibi mutlak emniyetin de en amansız hasmıdır. Evet, o her zaman huzur ve itminana açık olmasının yanında korku, endişe ve ürperte eksenlidir. Muhasebeye açık gönüllerin buğulu yamaçlarında her zaman la ta ta'lamuna ma a'lem le dahiktum qalilan ve la bekeytum kesira. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisidir bu kıymete dinleyiciler. Bildiğimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. İsterseniz ben bunu Günümüze çevirerek söyleyeyim. Biz Efendimizin bildiğini bilmediğimizden dolayı çok gülüyor, az ağlıyoruz. Bildiğimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız iniltileri yankılanır. Ve onun huzur ve mehabetin iç içe yaşandığı ikliminde mesuliyet ve sorumlulukla iki büklüm olmuş en yüce kâhmetlerin levedittu enni kuntu şecereten tu'det keşke kesilip biçilen bir ağaç olsaydım inkisarları uğuldar Evet kıymetli dinleyiciler Hazreti Ebubekir Efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz bu efendilerimiz hep aynı nameyi terennüm etmişler Birisi demiş ki keşke kesilip biçilen bir ağaç olsaydım da insan Olmanın mesuliyeti üzerime binmemiş olsaydı. Bir yerde de ne mutlu sana ey kuş diyor. Bir Ebu Bekir olacağıma senin gibi bir kuş olsaydım. Günahsız olarak gelip günahsız olarak gitseydim. Ama insan olmanın mesuliyetinin ağırlığı omzuma binmeseydi. Hani Haşir suresinde diyor ya. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِلَّ رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَشْيَتِ الله. Biz bu Kur'an'ı dağların başına indirseydik o dağlar şak şak olup yarlı verecek eriyi vereceklerdi. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Hale sizin kalpleriniz erimiyor mu? Şak şak olup parçalanmıyorum manasına bir ikaz anlıyorum Rabbimizden. İşte keşke kesilip biçilen bir ağaç olsaydım inkisarları uğuldar. Uğuldar da onlar yer bütün genişliğine rağmen onlar için daraldı ha daraldı ve vicdanları da bu daralma altında kaldı. Tevbe suresi 118. ayetin mealinde her an kendileri için vaki ve varit olduğunu hissederler. Onların beyinlerinin her kuddesinde, siz içinizi dökseniz de gizleseniz de Allah onunla sizi hesaba çekecektir. Bakara suresi 284. ayet dinlemekte ve dillerinde ya lem telidni ummi. Ah keşke anam beni doğurmasaydı çığlıkları numayandır. Tabi Bakara suresinin 284. ayetini de okuyunca siz içinizi gizleseniz de dökseniz de Allah onunla size hesaba çekecektir ayeti indiğinde sahabe bu ayet geldikten sonra adeta benizleri sararır o ciddi bir yükün altına girmişliğin havası içerisinde Allah Resulü'nün yanına tek tek el verirler ya Resulallah Namaz emredildi kıldık, zekat emredildi verdik, oruç emredildi tuttuk, cihat emredildi yaptık ama biz kalbimizden geçene hakim değiliz. Ayet diyor ya siz içinizi dökseniz de gizleseniz de Allah onunla size hesaba çekecektir deyince biz artık buna takat getiremiyoruz ya Resulallah bu işin altından kalkamayacağız ya Resulullah deyince, Efendimiz, ashabının, bu ifadesinden rahatsız olur. Yani dersiz, semihne ve aseyne mi diyeceksiniz? İşittik ve isyan ettik mi diyeceksiniz? Bundan rahatsız olur ama, sahabe de bu ayetin vermiş olduğu endişeden, muhasebe duygusundan ciddi rahatsız olmuş ve iki büklüm olarak Allah Resulü'nün yanına damlamışlardır adeta. Öyle ya, insanın bazen zihnine, kalbine kötü duygular gelebiliyor. İnsan onun önünü alamayabiliyor, ona engel olamayabiliyor, ona parola soramayabiliyor. İstesek de istemesek de girebiliyor bazen sahabe o kadar endişe etmiş ki akıbetinden. Efendimiz sallallahu aleyhi kıymetli dinleyiciler, etrafında 300'e yakın münafık varmış. Ve Allah Resulü o müthiş idaresiyle o müthiş stratejisiyle o 300 tane münafığı etrafında idare etmiş. Hatta bunlardan bazılarının isimlerini belki birçoğunun isimlerini Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh'a söylemiş. Düşünün ki bakın Hazreti Ömer gibi birisi yani Allah'ın Resulü'nün halifesi olmuş adaletle kendi ismi mecz olmuş etle tırnak gibi. Ne kadar ısrar eder Hazreti Huzeyfe'ye söylemez o. Sonrasında bir gün der ki Huzeyfe kardeşim o isimlerin arasında ben de var mıyım der. Allah'ım nasıl bir muhasebe bu. Allah'ım şeytan onu gördüğü zaman yol değiştiren Hazreti Ömer Hazreti Huzeyfe'nin arkasında gezip durur o münafıkların isimlerin arasında ben de var mıyım diye. <gülüyor> Ve o Hazreti Huzeyfe'yi takip eder. O kimin cenaze namazını kılarsa Hazreti Ömer de kılar. O kimin kılmazsa o da kılmaz. İşte bu ashabın hal ve hareketlerinin karşısında Allah Resulü'nün siz semiyne ve aseyne mi diyeceksiniz? Sizden önce gelen peygamberlerin, ümmetlerinin onlara dediği gibi işittik ve isyan ettik mi diyeceksiniz deyince Hazreti Ömer kalkar. Semi'na ve ata'nadır. İşittik ve itaat ettik ya Resulallah. Sonrasında da Bakara Suresi'nin bizim hocalarımızın ve bizlerin yasın namazından sonra okumuş olduğu o Amane'r Resul ile başlayan ayetler ini verir. Rabbena la tu'ahizna in ev au ahtana. Rabbena wala tahmil aleyna isran kama hamaltahu alal lazina min qablina Rabbena wala la taqata lana bih waghfir <gülüyor> lana waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaum alkafir Bu ayet ini verirdim Evet kıymetli dinleyiciler Bu ölçüde kendi kendini sorgulamanın zor olduğu söylenebilir ama bu seviyede nefsini muhasebeye tabi tutmayanın da zamanı değerlendirmesi bugünü dünden yarına da bugünden farklı yaşaması mümkün değildir. Böylesi zaman zedelerin uhrevilik performansı göstermeleri ise bütün bütün imkan haricidir. Sürekli nefsin sorgulanması ve ona itap imanın kemalindendir. Hayatını İnsanı kamil ufkuna göre planlamış her ruh yaşadığı hayatın şuurundadır ve ömrünün her dakikasını nefsiyle mücadelede geçirir. Kalbine uğrayan her hatıraya, kafasından geçen her düşünceye parola sorar ve vize tatbik eder. Şeytana, asaba, hassasiyete açık her işinde nefsaniliğini yakın takibe alır. Çok defa onun en güzel, ...en makul davranışlarından dolayı bile... ...kendi kendini sorgular... ...akşam sabah... ...elindeki tığını... ...nefsini levm atkıları arasında dolaştırır... ...ve bu ruh haleti içinde... ...hayattan telasını örmeye çalışır... ...her akşam... ...eksik ve yanlışlarını... ...bir kere daha kontrol eder... ...her sabah... ...bütün günahlara kapalı... ...ve yepyeni bir azimle hayata açılır... ...o... Böyle bir sadakat ve vefa böyle bir tevazu ve mahfiyetle iki büklüm olup başıyla ayaklarını aynı noktada birleştiği sürece birleştirdiği sürece gök kapıları ardına kadar açılır ve kendisine gel ey sadık gel ey sadık ki mahremsin bura mahrem makamıdır seni ehli vefa gördük denir ve her gün ayrı bir semavi seyahatle şereflendirilir. Zaten Cenab-ı Hak da kıyamet suresi ikinci ayette فَلَا bin بِالنَّفْسِ الْلَوَّامَ Demiyor mu? Hayır hayır kasem ederim sürekli kendini kınayan o nefse diyerek bu saflardan saf ruh adına kasem etmiyor mu? Kasem yemin demek kıymetli dinleyiciler. Demek ki sürekli kendi nefsini kınayan nefsin Allah indindeki değeri nasıl ki Allah Celle Celaluhu kasem ederim sürekli kendini kınayan o nefse diyor. Bunun tersini de düşünecek olursanız, kendini kınamayan nefsin Allah'ın hiçbir değeri yok manasına. Evet kıymetli dinleyiciler, muhasebe tepesinde böyle bir gezinti yaptık sizinle. Sohbetimizin birinci bölümünü de burada bitirmiş olduk. Kısa bir ilahi veya ezgi arasından sonra yine ikinci bölümde, Yine kalbin zümrüt tepelerinden bir tepede sizlerle beraber gezinmeye çalışacağız. İnanın ben defaatle bu mevzuyu anlatmama, okumama rağmen zannediyorum siz dinleyenlerin bereketindendir. Sizinle beraber dolaşınca ayrı vadilerde, ayrı tepelerde Rabbim bizi dolaştırdı. İnşallah Cenab-ı Hak azami şekilde istifadeye cümlemizi mezhar eylesin diyorum. Ve tekrar buluşmak üzere şimdilik İlahi veya ezgiyle sizleri baş başa bırakıyorum kıymetli dinleyiciler. See you Bu bölümde yine kalbin zümrüt tepelerinden biri olan tefekkür mevzusunu sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Ve sizlerle bu kalbin zümrüt tepelerinden bir tepe olan tefekkür tepesinde oturup inşallah bir de bu tefekkür sahasında bir gezinti yapalım istedim. Herhangi bir mevzuda geniş, derin ve sistemli düşünme manalarına gelen tefekkür erbabınca kalbin çırası, ruhun gıdası, bilginin ruhu ve İslami hayatın da kanı, canı ve ziyasıdır.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 canı ve ziyasıdır demek ki bir insanda kan can olmazsa o insan ölü bir insan olduğu için bizde de İslami hayatımızda eğer tefekkür yoksa bizim İslami hayatımızda ölüdür, ölmüştür cansızdır ve karanlıktır tefekkür olmayınca kalp karanlıklaşır Ruh hafakanlara girer ve İslami hayat da kadar ulaşır. Tefekkür kalpte öyle bir nurdur ki, hayır ile şer, zarar ile faide, güzel ile çirkin onunla görülür ve sezilir. Kainat onun sayesinde okunan bir kitap haline gelir ve Kur'an'ın ayetleri onunla, Ayrı bir derinliğe ulaşır. Tefekkür, hadiselerden ibret alma ve çeşit çeşit netice çıkarmanın çırağı, tecrübelerin altın anahtarı, hakikat ağaçlarının fideliği, kalp nuru'nun da göz bebeğidir. Onun içindir ki her güzel şeyde olduğu gibi tefekkürde de zirveleri tutan ufuk insan. Tefekküre denk ibadet yoktur. Öyleyse gelin Cenab-ı Hakk'ın nimet ve kudret eserlerini tefekkür edin ama zinhar zat-ı Bari'yi tefekküre kalkışmayın. Zira o insan düşüncesini aşan bir mevzudur. Mealindeki sözüyle düşünebileceğimiz sahanın sınırlarını belirler ve bize güç İmkan ve iktidarlarımızı ihtar eder. Şimdi kıymetli dinleyiciler biz Rabbimizin yaratmış olduğu şu kainatta Güneş'e bakar Ay'a bakar Yıldızlara bakar Gezegenlere bakar Semaya bakar Yeryüzüne bakar Hayvanat alemine Nebatat alemine bakar Sonrasında insanlık alemine bakar insanlık ve insanlara bakar onun arkasında Rabbimizi tefekkür eder, Rabbimizi düşünür. Ve bu istikamette hayallerimizde hep Rabbimizin anma, onun muhabbetiyle, marifetiyle dolu dolu olmaya çalışırız. Ama Rabbimiz nasıl bir şeydir? İşte bunu düşünmeye yetkili değiliz. Çünkü şu dünya aklımız, dünya gözümüz, dünya kulağımız onu o şekliyle anlamaya muktedir değil. Yani biz Rabbimizi masnuatıyla, mahlukatıyla bilir, onun üzerinde tefekkür ederiz. İşte burada onu demek istiyor. Bu hususu hatırlatma sadedinde minhaç sahibi ne hoş söyler. Nimetleri tefekkür etmek bu yolun şartıdır. Ne var ki Cenab-ı Hakk'ın zatında tefekkür apaçık bir günahtır. Evet yani Allah'ı bağışlayın böyle bir insan gibi düşünme. Yani bir mahluk gibi düşünme. Onu bir cisme izafe etme işte bu günah onu ifade etmek istiyor. Evet Allah hakkında düşünmek bir batıldır. Onu hem bir muhal hem de hasılı tahsil bil. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi 191. ayetin mealinde onlar göklerin ve yerin yaratılış ve şekillendiriliş keyfiyetinde tefekkür ederler. Mealindeki ayetleriyle kainat kitabını, bu kitabın yazılış keyfiyetini, harf ve kelimelerinin hususiyetlerini, Cümleleri arasındaki nizam ve ahengi, heyeti umumiyesindeki rasanet ve sağlamlığı nazara vererek, bize en yararlı düşünme yolunu salıklamıyor mu? Evet, her düşünce, her tasavvur ve her davranışta, hakkın kitabına yönelmek, onu anlamaya çalışmak, hayatı ondan anladığımız şeylere göre tanzim etmek ve yaşamak, kainat kitabındaki, İlahi sırları keşfedip ortaya koymak ve insana her an ayrı bir imani derinlik ve renkliliği duyurup tattıran bu yeni keşif ve tespitlerle imandan marifete, marifetten muhabbete, muhabbetten ruhani hazlara uzayan bir ışıktan yolda bütün hayatı zevk haline getirmek, sonra da ahiret ve rıdvan-ı ilahiye yürümek işte insani kamil olmanın nuru yolu. Tefekkür araştırma sahası itibariyle bütün ilimlere açıktır. Ama akli ilimler, pozitif tespitler bu büyük netice için sadece bir mukaddime, bir vasıta ve bir yoldur. Hani anlatılır. İkinci Einstein diye. Birisi vardır. Aslında belki Einstein'dan daha öndedir o. Sir James John diye bir zat vardır. İnamullah diye bir zat anlatıyor bu hadiseyi. Bir gün diyor, bu ikinci Einstein diye kabul edilen Sir James John yolda yürüyordu. Elinde şemsiyesi vardı. Yağmur da ...dane tane atıştırıyordu ama... ...şemsiyeyi açıp... ...üzerine tutmak aklına gelmiyor... ...derin bir tefekkür... ...derin bir düşünceye dalmış olarak yürüyordu diyor. İnamullah Hazretleri yanına yaklaşıyor bu insanın. Efendim diyor... ...yağmur yağıyor... ...elinizde de şemsiye var ama... ...şemsiyeyi açmamışsınız neden... Döndü, dedi ki sanki böyle yağmur yüklü bulutlar gibi. Görmüyor musun dedi diyor inamullah görmüyor musun? Her şeyi Allah'a anlatıyor. Öyle ya, yağmurların dane dane yağması bile bize Allah'a anlatmıyor mu? Allah'ı ispat etmiyor mu? O yağmuru yağdıranın, o vahid-i ahad'in bir olduğunu bize ispat etmiyor mu kıymetli dinleyiciler? Ve ben dedim ki diyor üstad, çünkü diyor yağmur yüklü bulutlar gibi böyle dertliydi diyor. Sonrasında birazcık konuşsak dedim diyor. Ve ertesi gün evinde ziyaret etmek üzere randevu aldım. Ve sonrasında evine ziyarete gittim diyor. Evini buldum ve kapıyı çaldım bir nur yüzlü çocuk kapıyı açtı diyor. Şunun için nur yüzlü diyorum diyor ve sonrasında anlatmaya devam ediyor. Girdim diyor bana hoş geldin dedi, hoş ahmedi etti. Sonrasında dedim ki diyor, Üstad Allah'tan en çok korkanlar alimlerdir deyince, Bunu kim söylüyor dedi diyor. Ben de dedim ki bunu Allah'ın yeryüzüne göndermiş olduğu rahmet peygamberi, Alemlere rahmet olan Hazreti Muhammed söylüyor dedim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kalktı diyor o söyleyeceğimiz Can Bunu o mu söylüyor? O söylüyor ya dedim diyor. Bunu o söylüyorsa ben şehadet ederim inamullah. O Allah'ın peygamberidir. Ben onun peygamberliğine inanıyorum dedi diyor. Evet. Aslında Üstad Hazretlerinin Risale-i Nurlarda da ifade ettiği gibi ilim Allah diyor. Matematik Allah diyor, fizik Allah diyor, kimya Allah diyor, her şey Allah diyor. Ve insanı Allah'a, Allah'a ispat adına o bilgilere ulaştırıyor. Çünkü bu kainatın ve bu kainatın içerisindeki ilimlerin yaratılış gayesi o kıymetli dinleyiciler. Allah bize kendini tanıttırmak için daha önceki sohbetlerimde arz etmeye çalışmıştım sizlere. Üç külli muarif göndermemiş mi? Eserlerde de var bu. Hani birincisi şu kitab-ı kebir-i da büyük bir kitap olan kainat. İkincisi Kur'an-ı Kerim. Üçüncüsü de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bu üç külli muarifle, tarif ediciyle Rabbimizi tanımıyor muyuz? Onun için şu kainatta her şey Allah diyor. Her şey Allah'a ispat ediyor. Ve bu kainatın içerisindeki müsbet ilimlerin hepsi Allah'a gösteriyor. Bizi Allah'a ulaştırıyor. Ama o nazarla bakılırsa. Sen şu kainatta şu dünyada olan işlere tabiat yaptı der. işin içinden çıkarsan bu yol bu ilim seni götürmez Allah'a. Evet. İşte... Tefekkür araştırma sahası itibariyle bütün ilimlere açıktır. Ama akli ilimler, pozitif tespitler bu büyük netice için sadece bir mukaddime, başlangıç, bir vasıta, bir yoldur. Hani Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi değil bakın şu 20. asırda değil. Hangi asırda? Yaşamış olduğu seneyi de hatırlayamadım ama. Ben diyor. Merih'in sokaklarını. Tillo'nun sokaklarını daha iyi biliyorum diyor. Enteresan değil mi? O dönemde. Teknik teknoloji adına hiçbir şey yok. Ve Siirt'te Tillo'ya gittiğiniz zaman görürsünüz. O aletlerle o dönemde. Nasıl o Merih'in sokaklarını. Tilo'nun sokaklarından daha iyi öğrenecek noktaya gelmiş. E sen şu dünyadaki ilimleri Allah'a imanla o gözlükle baktığın zaman Allah seni alır. 3-5 asır önce de yaşamış olsan alır oraya götürür seni. Merih'inde gezdirir, Venüs'ünde gezdirir, bilmem Jüpiter'inde gezdirir. Allah bu Celle Celaluhu. Ve bunların hepsi de gerçek muhteva ve yüzleriyle ilmi vahidi ilahiye müteveccihtirler. Tabi insan dimağı yanlış mualecelerle inhirafa uğratılmamışsa. Evet varlığı bir kitap gibi mütalaa ve tefekkür ancak bütün eşya ve eşyaya ait hususiyetlerin Allah tarafından yaratılmış olduğunu kabul etmekle beklenen semereyi verir. ...ve bereketli bir varidet kaynağı haline gelir ki, ...bu da her şeyin her haliyle Allahu u Teala'ya istinadını yakinen idrak eden marifetullah, ...muhabbetullah ve zikrullah ile itminana ulaşmış, ...kalbi ve ruhi hayat kahramanlarının şiarıdır. Mebdede her şeyi Cenab-ı Hakk'a istinad ettirme esasına göre, ...sistemleştirilmeyen bir tefekkür, neden sonra... Allah'a yönelip ve neticede O'nda mütenahi olmasına mukabil ta baştan halk ve emir her şeyi O'na bağlama. Halk ve emir her şeyi O'na bağlama esasına göre planlanmış bir tefekkür ise sonsuza kadar hep yeni yeni buğutlarıyla sürer gider ve katiyen inkıtağa uğramaz. Yani böyle bir tefekkür evvel ve zahir isimleriyle Allah'tan başlayıp sonra yine ahir ve batın isimleriyle Allah'a müteveccih olacağından mütenahi değil, la tenahidir. İşte böyle ta işin başlangıcında hedefi belirlenmiş bir tefekküre teşvik, aynı zamanda varlığın şekil ve tecelli yollarını tespite çalışan tabi ilimlerin usul ve sistemlerini öğrenip kullanmaya da bir teşviktir. Evet, Gökler ve yer bütün ecza ve mürekkebatıyla Allah'ın mülkü olduğundan varlık kitabında mütale edilen her hadise, her şeyen ve her nizam yüce yaratıcının şeriatı fıtriyedeki ahkam ve tasarruf keyfiyetlerini de okumak demektir. Bu kitabı hakkıyla okuyabilen ve okuduğu şeylere göre hayatını düzenleyen birinin yolu herhalde Hidayet ve takva yolu varacağı yer cennet içtiği de kefser olacaktır inşallah. Evet dünyada çeşit çeşit nimet ve rengarenk güzelliklerin gerçek sahibi olan Allah'tan gaflet ve hep iblisin rehberliğiyle nankörlük vadilerinde dolaşan felaket ve hüsran asabına karşılık o her şeyin gerçek sahibi mi hakikiyi tanıyıp ona iman ve imandaki şuur ile inkiyat ederek melaike, enbiya ve sıddıkinin öncülüğünde hep şükür nimet, nimet şükür daireleri içinde dolaşır ve dökülen dökülene yığınların mahvoldukları aynı vadilerde yüce yaratıcının lütuflarına mazhariyetin hakkını verir ve ömrünü bir tefekkür iki gibi geçirir. Şayet bir tümseye ayağa takılsa fikir dünyasını zikirle buğutlaştırır, tedbirden teslime, temkinden tevvize geçer, alemin mesafelere esir düştüğü yerlerde o, göklerde tayaran ederek hedefine ulaşır. Evet, kıymetli dinleyiciler, bu tefekkür tepesinde de kısa bir gezinti yaptıktan sonra burada hakikaten bizler yeryüzünde Hani Üstad Hazretleri eserlerde Allah adına başla, Allah adına işle, Allah adına al, Allah adına ver diyor ya. Bizler hani yine eserlerde dediği gibi başlangıçta bismillah zikirdir. Sonrasında ne güzel yarattırmışlar. Allah'ım sen bunları ne güzel yaratmışsın. Sen bu nimetleri ne tatlı ne güzel yaratmışsın demek tefekkürdür. Sonrasında da elhamdülillah demek şükürdür. İşte her şeyin bir fiyatı var. Her satıcı sattığı maldan bir fiyat ister. Rabbimiz de yaratmış olduğu bu nimetlere karşılık bizden böyle bir fiyat istiyor diyor ya. Bu noktadan her şeyin kıymetini bilme, onu Allah'ın gönderdiği şuuruyla her şeyin ondan geldiği duygu ve düşüncesinde olma, ama her herşey bakın, nimet de ondan, hastalık da ondan, kazalar, belalar, musibetler de ondan, öyle ya, gül kokusunun imal edildiği esans fabrikasından bağışlayın, pislik çıkar mı kıymetli dinleyiciler? Siz orada pis koku duymazsınız, orada hep güzel kokular vardır, o güzel kokuların değişik cinsleri vardır. Ama bağışlayın tuvalete gittiğiniz zaman da orada da güzel koku olmaz. Orada da pisliğin kokusu olur. Güzelden güzel sudur eder. Çirkinden de kötüden de kötü sudur eder. Allah güzeldir. Hem de çok güzel. O cemal ve celal olan Allah'tır. Ondan kötü şey gelmez. Çirkin şey sadır olmaz. İşte bunun için Başımıza gelen her hadisede o hadisenin Allah'tan geldiğini düşünüp yine eserlerde şefkat tokatları bahsinde de ifade edildiği gibi bunun altını bir daha çiziyorum. Başa gelen hadiseler hastalık, kaza, bela bir yönüyle bir nimettir insana bakın. Ama onun niçin geldiğini anlamak daha da önemli bir nimet. Başınıza bir kaza geldi. Oturup düşündüm ben. Allah'ım ben ne kusur işledim acaba? Ben ne yamukluk yaptım da Allah'ım. Sen beni ikaz olarak böyle bir kazayla, böyle bir musibetle, böyle bir belayla ikaz ettin Allah'ım. Bakın böyle düşünmek var ama bir de. Nereden geldi bu başıma? Bu benim başıma gelir miydi? Namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. Hala benim üzerimden kaza bela eksik olmuyor. Nasıl oluyor bu iş bakın şimdi. İşte bu, o musibeti, kazayı, belayı anlamama bana göre daha büyük bir bela. Bunun altını defaatle çizerek ifade ediyorum kıymetli dinleyiciler. O nimet, o kazanın, belanın, hastalığın gelmesi bir nimet. Ama en büyük nimet o kazanın belanın niçin geldiğini, Allah'ım benim hangi günahımdan, hangi yanlışımdan, hangi sıkıntımdan dolayı bu geldi demek daha büyük bir nimet. Ama eğer o kaza, o bela, o musibetin niçin geldiği anlaşılmaz ise ve ona itiraz edilirse, o o beladan daha büyük bir beladır. Yani o kazanın, o belanın, o o musibetin karşısında Cenab-ı Hakk'a karşı şükretmemek o belaya karşı daha büyük bir beladır. Evet kıymetli dinleyiciler. Bir sabahın bereketi programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah zamanımız vaktimiz müsaade ettiği sürece, ömrümüz vefa ettiği müddetçe sizleri kalbin zümrüt tepelerinde dolaştırmaya gayret edecek ve sizlerle beraber biz de bu tepelerde dolaşacak ve bu tepelerden kalbin enginliklerini görmeye çalışacağız. Ve yine her zaman olduğu gibi Efendimiz'e ait bir şiirle şimdilik bugünkü programımıza nokta koymak istiyorum. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Dudaklarınızdan dualarınızın eksik olmamasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyor. O yapılan duaların da kabul edilen duaların arasına dahil edilmesini o rahmeti sonsuzdan niyaz ederek şiirime geçmek istiyorum. Bugünkü şiirimizin adı sen. Bakıp seni gören aşık başka cemali neylesin? Dostluğuna eren sadık başka visali neylesin? Kulaklar duymuşsa sesin, Duyar mı ayar nefesin, Gönüllere sultan sensin, Gayri amali neylesin. Ağızlara şeker şerbet, Zikrinden var ise eser, Ağızlara şerbet şeker, Zikrinden var ise eser, Sevgini tatmışsa eğer, Kaymağı balı neylesin? Gönül seni sevmiş ise, Hem her emrine ivmiş ise, Varıp sana yetmiş ise, Malu menali neylesin? Fakirler seninle gani, Acizler tek güveni, Acizlerin tek güveni, Şevk ile ananlar seni, Derdü melali neylesin?